Namaza konsantre olamıyorsun. Çünkü biraz sonra anlatacağım şeyleri henüz bilmiyoruz. Namaz kılacağımız yerde ses ve görüntü olarak bizim dikkatimizi dağıtacak, namazdan huşumuzu bölecek maddelerin bulunması. Aklımızı bir şeye odaklayabilmek için duyu organlarımızdan gelen veri akışını da durdurmak zorundayız. Hatta hususiyetle sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazlarında bu namazları kılarken ortamın ışığını kapatırız ki dışarıda o namazlar o vakit için ayarlanmışsa biz de aynı manayı bulunduğumuz yerde duyabilelim diye. Sebep bu. Çok güzel değil mi? Sadece secdeyi görecek kadar ışık olması gerekiyor. Ha tabi tabi Ta evet secdeyi görecek kadar bir ışık lazım yani zifir karanlık değil. Müzik açanlar oluyor biliyor musun? Duymuştum ben onu ya. Hem de heavy metal falan açıyormuş yani Allah böyle ilahi Allah Allah. hani sorduğum sarı çiçeğe olsa hani diyeceksin ki bir şeyi bir şeyle manalandırmış. Çok ilginç Allah Allah. arkadaşlar var piyasalarda ya. Efendimiz'e üzerinden akışlar bulunan bir kıyafet hediye edilir. Bir vakit o kıyafetle namaza durduktan sonra kıyafeti çıkarıp geri iade eder. Bu kıyafet beni namazda çok oyaladı bana eski kıyafetimi verin der. Açlık Uyku, tuvalet gibi fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamadan direkt namaza durmak bizim aklımızı hep başka yere sürüklüyor. Efendimiz Aleyhisselam yemek hazır olduğunda bir kişinin lavabo ihtiyacı onu sıkıştırdığında namaz yoktur buyurmuş. Ve geceleri teheccüd kılmak isteyen ashabına da şunları söylüyor. Sizden biri namaz kılarken uyuklamaya başlarsa namazı bıraksın ve uykuya geçsin. Çoğu zaman yeniden abdest almaktan üşendiğimizden dolayı sıkışmış bir halde namaza duruyoruz veyahut sofra hazırken bir an önce namaza durayım ki rahat rahat yemeğimi yiyeyim diye bir ferahlığı aldanıyoruz. Ama bu tür duygu ve düşüncelerle hareket ettiğimiz tavır aslında gözümüzün nuru hükmünde olan namazın kıymetini düşürüyor ve o namaz namaz olmaktan çıkıyor. Allah bizi muhafaza etsin İnşallah sadece bir yat kalk hareketi olmuyordur. Namazda yaptığımız fiillerin, hareketlerin ne anlama geldiği noktasında böyle bir düşüncemiz yok. Bu da namaza olan konsantremizi iptal edebiliyor. Mesela namaza ilk duruş esnasında iftitah tekbiri alırken ellerimin tersiyle masivayı, dünyayı, senin rızanın olmayan her şeyi namazımı etkileyebilecek ne varsa tamamını elimin tersiye itiyorum ve bu şekilde iftitah tekbiri getiriyorum diye murad etsek sanki uçurumun kenarına seccademizi sermişiz ve artık dünya bizim için yok olmuş gibi bir namaza da konsantre olabileceğiz ama bunun için hareketlerimize de bir mana vermek gerekiyor. El bağladığımız anda kimin huzurunda olduğumuzun bir göstergesi değil midir acaba elimizi bağlamamız? Bir nefer bir sultanının huzuruna çıksa ve el bağlasa bu ne demektir? Huzurundayım. Sen beni görüyorsun ben de bunu biliyorum ve ne dersen odur emir telakki ediyorum. Rükû olması ona olan bir itaatimizi sunmamız değil midir? Secde etmek, ona yaklaşmak ve itaatimizde en son sınıra çıkmak manasını taşımaz mı? Selam verirken de, ilk namaza başlarken alakayı kestiğimiz ne kadar esbap varsa onlarla yeniden alaka kurmaya hazır olduğumuzun bir göstergesi değil mi adeta? Ne güzel değil mi? Başka bir problem, şeytanın bize sürekli vesvese vermesi ve bizim bununla nasıl baş edeceğimizi bilmememiz. Bu konu aslında 1-2 dakikaya sığabilecek bir konu değil. Lakin en basiti, bilirsen Vesvesen yok olur. Yani Risale-i Nur'da geçen bir ibare, ilim onu tart eder, yok eder, parçalar. Cehil onu davet eder. Bilmemek onu davet eder. Vesvesenin mahiyetini bilseniz, sadece sizi yormak için oluşan sesler, görüntüler bütünü olduğunu, şeytanın bu dürtüleri kullanabildiğini bilseniz, ya bu zaten şeytandanmış, benim sığınacağım yer Rabbimdir deyip, çok rahat baş edebileceksiniz. Dediğim gibi kısa birkaç saniye pek sağlayacak mesele değil ama namazda ciddi problemlerimizden bir tanesi tam namaz kılarken, konsantre olurken insan öyle sesler duyduğunu zannedip öyle görüntüler gördüğünü zannediyor ki namazda şu hareketlerle namaz sonlanıyor yani. Tabi de konsantreyi ciddi bozuyor. Efendimiz Aleyhisselam bir hadiste kişi namaza başladığında unuttuğu ne varsa şeytan gelip o an onu hatırlatır ve kişi en son kaçıncı rekatta olduğunu unutur buyuruyor. Öyle olmuyor mu hakikaten? Yani 3 yıl önce birine söz vermişsin. İşte şu saatimi kordonunu sana vereceğim diye. O namazda akla geliyor. 3 yıllık mesele yani. Allah Allah. Tam böyle hiç akla gelmeyecek olay. Şuur altının böyle en derinlerinde titanik gibi batmış gitmiş. Aklına gelmiyor belki. Ya da bir anda hiç canın çekmez yani. O akşam ne pişmişse onu yersin. Tam namazdayken böyle bir anda şimdi şöyle bir süfle olsa, spangele olsa, tantune olsa falan diye şöyle bir Antep'ten ters çevrilince tereyağı damağa yapışan bir bakla Lan orada nasıl aklına geliyorsun? Yemek sofrası değil ki öyle namaz. Şeytanda demek böyle bir yetenek var. Lümme-i şeytaniyeden vesveseler ile. Problemlerimizin bir tanesi de şu, namaza dururken hatta en başında kimin huzurunda olduğumuzu bence çok iyi bilmemiz lazım. Hatta zaman Hazretleri namaza durmadan önce iftitah tekbirine birkaç defa hazırlandığı söyleniyor. Yani tam o konsantreyi yakalamadan o Allahu Ekber'i de peşinden getirmiyor. Ne zaman algısı vücudundaki bütün atomlar etraftaki atomların titreşimiyle rezonans bulsa tam iftitah tekbiri Allahu Ekber'i o zaman getirdiği beyan ediliyor. Hatta vaka şöyledir. Bir gün tam namaza durduğu bir esnada iftitah tekbirinden sonra evin hafif bir titrediği söylenir. Neden? Çünkü dilinden çıkan Allahu Ekber ile evdeki atomların titreşimi birbirine uyum sağladıp bir rezonans hali gösterdiğinde evde dayanamıyor o da titriyor demek ki. Sahabe efendilerimizden hatta tabiinden bir kısmı namaza duracağı zaman renkten renke girdiği oluyor ve ona neden bu haldesin diye sorulduğunda ben biraz sonra kimin huzuruna çıkacağım biliyor musun? Konsantre olamamamızda başka bir etken de son namazımız olduğunu düşünmüyoruz. Ömrümüzde senet var, geleceğim garanti altında ve daha önümde birçok ibadet var gibi bir vehme, bir kuruntuya kapılıyoruz. Düşünün az sonra ölüm riski çok yüksek bir ameliyata gireceksin. Kalp atışının devam edip etmeyeceği meçhul. Tam ondan önce kıldığın namazı hayal etsen ve bütün namazlarda aynı lezzeti yakalamaya çalışsan nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselam kendisinden tavsiye isteyen bir sahabeye namaza duracağın zaman o namazı ömrünün son namazı bil diye nasihat eder. Bu konuların ve konuştuğumuz bütün parçaların Tamamına birden kuvvet verecek olan şeye iman dersek eğer namazdaki huşu ve konsantremizde en büyük problem demek ki iman zafiyeti hastalığı oluyor. Çünkü neye, niçin, nasıl, ne şekilde inandığımızı, iman ettiğimizi yeterince bilsek sürekli görülüyor olduğumuz mülahazasıyla hareket eder, namazı da öyle kılırız. Bir insanın bu ufka yaklaşması için de mutlaka ve mutlaka iman zafiyeti hastalığını çözmesi için gündelik gereksiz bütün işlerle, bütün muhabbetlerle, bütün dedikodu ve gıybetlerle ilişkisini keserek kendisine okuma, Kur'an, tefekkür cihetinde programlar yapması şarttır. Bu dünyada yaşarken Rabbini hakkıyla tanıyıp marifetullah ilmini öğrenemeyeceksen ölünce mi öğrenmeyi bekliyorsun?